ve ala kulli halin kullihin ve sultani ve ve ve Muhammed bin ve ve ve mitted sevgili kardeşlerim insanlar Birbirleriyle ahbap oluyorlar, zaman zaman toplanıyorlar, sohbetler ediyorlar. Bu sohbetlerin en güzeli hiç şüphesiz ki Allah'ın razı olacağı sohbetlerdir. Peygamber Efendimiz'in hoşnut olacağı sohbetlerdir. Bu halde böyle sohbetleri yapma, öyle sohbetlere gitme, öyle sohbetleri çoğaltma çalışmak gerekiyor. Allah razı olacağı sohbetlerin başında Kur'an-ı Kerim'le ilgili sohbetler gelir. Allah Aleyhi ve Efendimizin razı olacağı sohbetlerin başında da hadis-i şerif sohbetleri gelir. Yani Peygamber Efendimiz'in sözlerini konuşursak onları söylersek efendim memnun olur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için ben de yanımda Peygamber Efendimiz'in hadislerini ihtiva eden kitap gezdiririm çantamda. Burada bu akşam sohbet olacak diye Hasan Bey kardeşimize Besmele'yle bir sayfa çekmesini istedik. Bu sayfayı çekti. Biz de bu sayfadan Peygamber Efendimiz'in mübarek hadis-i şeriflerinden okuyacağız. Efendim, bu kitabın özelliği hadis-i şerifleri elifbe sırasıyla sıralamış olduğundan, kelimenin başlangıcı harfi önemli olduğundan sıralanan hadisler değişik konularda oluyor. Böylece sanki bir sofraya ziyafete oturmuş bir insanın hem çorba hem tatlı hem salata hem meyve hem yemek hem pilav hem börek hem çörek yemiş olması nasıl çeşitli güzel oluyorsa benim de hoşuma gidiyor böyle çeşitli olması. Onun için e, bu kitabı seviyorum. Bu kitabı e, bizim büyük hocamız Gümüşhanılı Ahmet Siyahat'ın Efendi Hazretleri yazmış. Kendisi 1311 Hicri yılında vefat etmiş. Süleymaniye Camisi'de Kanuni Türbesi'nin önüne efendim eee kabri e, yapılmış, oraya defnedilmiş. Padişahların hürmet ettiği efendim bir büyük alimmiş o zaman. Yanında hanımı validesi Ülademiz de var. O da efendim mübarek bir hanım. Soylu asil bir hanımmış. Efendim o Gümüşhaneli hocamızın yazdığı bu hadis kitabını biz böyle İskenderpaşa camimizde okurduk. Seyahatlerimizde de camide bulunmuyoruz madem sohbet edemiyoruz seyahat dolayısıyla bari buralarda okumuş olalım diye bunları okuyunca seviniyoruz. Bu açılan sayfadaki hadisi şeriflerden birisi okuyorum. İnne minef saadeti ezzilce tuz saliha vel salih vel merkeban merkebes salih ve inne min min el şekale bersevce tel su vel mesken su vel merkebes su Buhari rivayet etmiş bu hadisi şerifi Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki minne min saadeti Mutluluktandır, saadettendir. Eczecete salih, iyi bir hanım olması insan. Saadetin unsurlarından birisi insanın hanımının iyi bir insan olmasıdır. İkincisi belmezkene salih, iyi bir evi olmasıdır. Ba da mutluluk vesilesidir. İyi bir evi var, dar değil, küçük değil, uzak değil, tavanı akmıyor, efendim bilmem e, havasız değil filan, iyi bir mahallede, manzaralı bir yerde, tamam. İşte iyi bir ev. Ve Vel merkebe salih. Merkep binilen her şeye söylenir Arapçada. Gemiye bile merkep derler Araplar. Çünkü gemiye biniliyor. Hayvana da merkep derler. Sadece bizdeki gibi uzun uzun kulaklıya demezler merkep diye. Binilen her şeye, bineye deve de olsa merkep derler, gemi de olsa merkep derler, at da olsa merkep derler. El merkebe salih demek yani iyi bir bineğinin olması. Bu da mutluluktandır. Yani bu sayılan şeyler saadettendir, mutluluktandır. Elhamdülillah benim şahsen kiradaydım. Allah kurtardı evde, evim oldu. Güzel bir evim var. Ne mutlu. Eh elhamdülillah namazını yazdı. Ailemiz var. Efendim sabahleyin önce o kalkar. Ondan sonra bizi kaldırır. Hadi vakit geldi filan diye. Eh, elhamdülillah. Sonra iyi bir binek. Benim şu anda bineğim yok ama arkadaşlarım bineğine biniyorum ben de. Efendim, onların güzel binekleri var. Bu kardeşimiz İstanbul'dan geldi. Güzel bir efendim, Ford minibüs kiraladı. Hepimiz biniyoruz. Güzel, geniş, küçük de değil yani. Elhamdülillah. Tamam. Ve in de şakaveti, şakıylık, eşkıyalık, şakıylık saidliğin zıttıdır. Yani Mutlu olmanın zıttı mutlu olmamak demek şakavettendir. El zevcete, e zevcete su, kötü bir eş, aile. E, vermez gene su, kötü bir ev. E, vermez su, su, kötü bir inek. Huysuzdur önüne gidersin, ısırır, arkasına gidersin, teper, üstüne çıkarsın, atar yere, efendim, dizgini çekersin, durmaz, bilmem ne filan. Veyahut arabadır, frenine basarsın, gider, kayar, çarpar, efendim, lastiği patlar, efendim, falanca yere tıkanır, amortisörü bozulur, zıp, zıp zıplattırır, ah ettirir, vah ettirir filan. Yani, kötü şey. Şimdi, ilk hatıra gelen manasıyla, böyle. Fakat Arapçada mutluluk dediğimiz saadet ve onun karşılığı olan şakavet. Sadece insanın bizim şu anda mutluluktan anladığımız gibi yani mutluyum mutluymişler. De, elhamdülillah. Falan dediğimiz gibi bir şey değildir Arapçada e, din lisanında Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte eğer bir insan cennetlikse cennet yolundaysa o saadet ehlidir. Cehennem yolundaysa şakavet ehlidir. Mesela, daha iyi açıklaması için başka bir söz söyleyeceğim. Berat gecesi var. Berat gecesinde insanların bir senelik ömürleriyle ilgili konular yazılırmış, tespit edilirmiş. biz bir kısmı mutlular defterinde. E, saadet defterinde bir kısmı şakiler defterinde olurmuş. Efendim e, Saidlere yani saadet ehline ne mutlu, şakilere yani eşkıyaya, e, şakavet ehline ne yazık. Sonra e, Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki başka bir anlatımla iyi anlaşılsın diye söylüyorum. E, ahirette insanlar şakiyün ve وَسَّئِينَ Bir kısmı şakiler olacak. Maşşerde insanlar muhakeme edildiği zaman ayrılacak. Bir kısmı şakiler olacak, ee, bir kısmına saitlerden olacak yani saadet ehlinden olacak. Ve emdlezine şaku efendim şakilerden olanlar fefil fefil nari hal dine onlar eve diyeceğim de diyecektir e, diye bildiriliyor. Demek ki Şakavet insanın cehennemlik durumda olması, saadet de insanın cennetlik durumda olması ne kadar gidiyor? böyle geniş bir kavram. Yani Berat gecesinde dua edilirken de hocalar söylemiştir, duymuşsunuzdur. bir Rabbi, eğer sen benim bu gece ismimi Saidler defterine yazmışsan, ben Saidler'den isem, benim Saidler defterinde ismimi efendim sabit eyle orada dursun. Eğer beni Şakiler defterine yazmışsam Şakiler defterinden yarabbim lütfun ve kereminle benim ismimi çıkart sil beni Saidler defterine kaydet ben de Saidlerden olayım diye dua edecek Berat gecesinde. Berat gecesi ne zaman olacak aşağı yukarı efendim 20 gün sonra Recep ayı giriyor. Recep'in ilk haftasında Regaib kandili olacak. Recep'in 27'sinde Miraç kandili olacak. Şaban'ın 15'inde 14'üne 15'ine gece Berat gecesi olacak. Demek ki efendim 20 gün sonra Recep giriyor. Recep'in kendisi de efendim 30 gün, 40 gün, 15 daha, 55 gün sonra Berat gecesinde bu doa hatırınıza gelirse söylerseniz ne mutlu ama yani bu derin manasına göre de düşünecek olursak yani bir insanın eğer hanımı salihaysa, evi genişse, bineği güzelse, yani Allah'ın iyi bir kulu da cennetlik bir kulu da Allah bunları ona nasip etmiş demek. Eğer efendim karısı canalozsa, huysuzsa, kötüyse, çeşitli yönlerden kötü olabilir, efendim bilmem evi berbatsa, bineği de berbatsa, o zaman yani cehennemliklerden ki Allah dünyada da ağzının tadı kaçsın diye onlara ceza alarak demek ki onları öyle yapıyor gibi bir anlamda hafifçe seziliyor bu hadisi şerifinden. Tabi eğer bizim evimiz güzelse e, hanımımız dindar iyi bir hanımsa bineğimiz güzelse Allah'a çok şükür hamdü senalar olsun. E, bunları Bunlara sahip olmayan, mesela bekar olduğu için eşi olmayan Allah hayırlı eş versin. Efendim, mutlu evlilik, iyi bir kimseyle iyi bir yuva kurmayı nasip etsin. Evsiz olan kardeşlerimize güzel evler nasip etsin. Efendim böyle huzur içinde oturacakları, kira derdinden kurtulacakları, güzel yaşayacakları bir ev nasip etsin. Hepimize de şöyle güzel arabalar, şeyler nasip etsin ki çocuk çocuğumuzu otobüse falan şey yapmadan, muhtacı olmadan Şöyle efendim getirelim getirelim. Evet, Hazırı içinde efendim olsun. Türkiye'de özellikle ben şeylere çok acıyorum. Otobüslerle seyahat etmek zorunda kalacak kalanlara çok acıyorum. Oralarda otobüsler bir alem. Burada herhalde o kadar binmek istese bile belki bindirmezler. Efendim veya sık e, olduğu için otobüsler o kadar kalabalık olmaz. Ama Türkiye'de efendim salkım sıcak otobüsler Dura gelir, durur. Beyler bir adım daha ileri, bilmem ne falan diye Efendim ite ite böyle asker bağırmaya elbise tabiiştirir gibi Efendim içeri insan girmeye çalışır. Efendim bir felaket, bir ezelat, ayakkabılara basılır. Efendim bilmem inersin ki otobüsten bir de bakarsın ki birisinin ayakkabısının çavuru senin paçana değmiş, bilmem yani arabası oldu da insan bunlardan kurtuldu bu ne mutlu. Elhamdülillah, büyük nimet. Ee, çok şükür bu dış ülkelerde şey oluyor, araba almak zor değil. Efendim Türkiye'de e, o da epeyce bir kolaylaştır. Çoğu kimseler araba sahibi oldu. Allah hepimize efendim hem dünyada hem ahirette mutluluk versin ve mutluluğun unsurlarını böyle ihsan eylesin. Bir hadis-i şerif bu. Tabi iyi şeylere şükretmek lazım. İyi bir hanım var elhamdülillah iyi bir evim var elhamdülillah çok şükür iyi bir iyi bir arabam var çok şükür. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Leyin şükretünle rızık ederim" diyor. Eğer şükrederseniz ey kullarım mutlaka ben sizin şükrettiğiniz o nimetlerinizi arttırırım, Siayetleştiriyorum. Eğer şükretmezseniz, küfran nimette bulunursanız, kadirini, kıymetini bilmezseniz nimetin, yaptığım iyiliği, bahsettiğim nimeti anlamazsanız, o zaman benim azabım şiddetli olur. Bu idrapsiz, bu böyle nankör kimselere karşı diye bildiriyor. Onun için Müslümanın, yani sizlerin, bizlerin vazifelerinizden bir tanesi güzel şeylere şükretmektir. Sıhhat, afiyetlemesin. Çok şükür, elhamdülillah. Bir derdim yok. Eh, parampolun var mı? Çok şükür elhamdülillah. Boşlarım ödedim elhamdülillah. Vesaire vesaire yani. E, güzel şeylere şükretmeli ki güzellikler artsın. Allah'ın nimetlerini küçümsememeli. Bazı insanlar Allah'ın nimetlerini küçümseller. Neyin var ki ya? Daha ne olsun? Bir Birçok şeyi var. Ama neyin var ki ya? Hiçbir şey yok. Berbatım, perişanım, sorma efendim, mahvoldum. Ne mahvoldum? ya Hiç öyle değil. Yani başına bombalar mı yiyor Arnavutluk'taki gibi? sendeki gibi evin mi yıkıldı? Rosno'daki gibi akrabalarını mı öldürdü? öldürüldü? Topu, toplu mezarlara mı gömüldü? Ne oluyorsun yani? Ee, üzerindeki nimetlerin kıymetini bilsene. Kim insan hiç memnun edemez. Askere gittik biz. Yedeksubay okulu, Tuzla piyade okulu. Galiba 8 kişilik miydi masalar, 10 kişilik miydi büyük masalara? Oturuluyor. Efendim, her gün yemeği masadan birisi dağıtıyor. Değişiyor bu dağıtma. Yani hep aynı herifte olmuyor. Haksızlık yapmasın diye. Hep değişiyor böyle. Biz, bizim masada tabii ben vardım. Başka arkadaşlar vardı. Askerlik arkadaşları. Bir tane yüksek ticaretli birisi vardı. Yüksek ticaretten mezun. Abuz şehirli. Asıl suratlı bir şey. Hemen yemekleri şey, şey yapar. Kötüler. Şu, şu kadayıf'a bak ya, şu çamur gibi kadayıf. Hem yani biraz şey hamur. Onun da, onun da bir ayrı tadı var, güzel. Bizim hoşumuza gider. Ne biçim kadayıf ya, çamur gibi kadayıf. Şu, şu yemeğe bak ya, berbat olmuş ya, bilmem ne filan. Her her yemeğe bir kötülük bulup, beğenamadı bir arkadaş. Dedi, palavra'yı bırak dedi ya. Evinde şu nimetlerin yarısını bulabiliyor musun dedi. Ne atıp tutuyorsun dedi. 5-6 çeşit yemek koyuyor. Devlet askerin önüne, yedek subayının önüne. Her şey var. Adamı, adam hiçbir şey mi olmuyor? Tip. Bu iyi bir huy değil yani. <gülüyor> Nimetleri anlamalı ve beğenmeli insan. Güzel, güzel olduğunu anlamalı, iyiliğin farkına varmalı, farkı fark etmeli ve şükretmeli. Şükretmek güzel. Allah şükredenleri sever. Diğer hadis-i şerif Efendim, inne minel hın patı hamran ve inne minel şairi hamran ve inne minel zebibi hamran ve inne minel aseri hamran ve in ve ene en ha anküllü müşkilin. Efendim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hınta buday demek. buğdaydan da İçki olabilir. Buradan da içki olabilir. Buradan da içki vardır. Bir çeşit içki olabilir. Ve inne şairi Hamre. Arkadan da içki olabilir. Ne diyoruz arkadan içki. Bira diyoruz. Bira arkadan yapılıyor. Değil mi? Bilmiyordunuz. Arkadan olur. Efendim? Ve inne... Bunlar zevi hamra, kuru üzümden de, kuru üzümden de içki olur. Sonra ve inne mineral aseli hamra, baldan da içki olur. Nasıl olur bunlardan? üzümden, buğdaydan, arpadan, baldan içki nasıl olur? Suya koyarsın. Bekledi mi? Fışkırmaya başlar. Tatlı olan her şey fışkırmaya başlar, şaraplaşır. İçki olur. Zamanla. Araplar o zamanlarda hurmadan yapılan içki içerlermiş. Anadolu'da biz aslında Üzümden yapılan, üzümü sıkıyorlar, suyu çıkıyor, tatlı. Efendim onu küpler koyuyorlar, fışkırıyor, Efendim içki oluyor. Oradan yaparlar. Bazıları arpadan yaparlarmış, buğdaydan da olur. Buğday da şey yaptın, nişastası var ya, tatlısı var ya. O suyun içine karıştı mı, zaman geçti mi, mayalanır, fışkırır, köpürür, foşur foşur yapmaya başlar. Sonunda içki haline gelir. İçti mi insan? sarhoş olur yani. Bunları söyledikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ve وَاَنَا اَنْكُلِّ مُسْكَرِينَ Ben sizi her sarhoşluk verici malzemeden men ediyorum, yasaklıyorum. Hepsini yasaklıyorum. Hani şarap deyince ilk hatıra gelen nedir? Üzümden yapılandır. Tamam üzümden yapılan şarabı Peygamber Efendimiz yasaklamış, ötekisini getir, lıkır lıkır içeyim. Öyle şey yok. Öyle ne şeylik yok, çarpıtıcılık yok. Sarhoşluk veren her şeyden ben sizi yasaklıyorum çünkü buğdaydan da yapılabilir, bu içgiden de meret efendim, arpa da yapılabilir, üzümden de yapılabilir. Hatta balı balı da sulandırırsan, betedirsen o da fışkırır, o da içki olur, ondan da olabilir. İçtiğin zaman sarhoşu diyorsa hepsinde hepsi yasak, hepsi haram. Çünkü bazıları efendim kaytarmak istiyorlar. İşi saptırmak istiyorlar ve efendim e, dinin ahkamını efendim çarpıtmak istiyorlar. Ona fırsat vermiyor Peygamberimiz. Esas olan nedir? Sarhoşluk vermesi. Ne sahoşluk veriyorsa o haramdır, yasaktır. Efendim işte ben hiç sufeden içmiyorum Hasan Bey. Birisi geldi sana diyor ki. Polis efendi, Hasan Bey, ben hiç içki içmiyorum. Yalnız böyle bir beyaz un gibi bir toz var. Onu kokluyorum. Tamam, kafamı buluyorum diyor. Doğru mu? Bu da olmaz. Eroin, esrar, kakaoin, kokain, efendim, bilmem, maruhu Efendim ehelem vesaire. Hepsi yasak. Bir de gidip Hasan Bey'e soralım mı? Bu polis. En çok ona sormamak lazım. Toz halbuki Koklayabilir, koklayabilir mi? Koklayamaz. Kokladığı zaman kafayı buluyorsa olmaz. Efendim ben ayakkabıcı çırayım dese gelse birisi arkadaşlar söylerler, bak ne güzel oluyor gel sen de dene. Tiner kokla dedi. Tineri koklayınca kafayı buluyorum. Güzel güzel rüyalar görüyorum. Efendim benim şöyle oluyor böyle oluyor. Tamam o da haram. O da sarhoş ediyor. Hem de kanser yapıyor sonunda. Eynini sürüyor. oluşturuyor. Yani cahil çocuklar tiner kokluyorlarmış. Tiner koklayıp kafayı öyle buluyorlarmış. O da uyuşturucu. O da zaman, koklandığı zaman şey yapıyor. Sonra işte bahçelerde, şeylerde saklı çiçeklerin arasında e, kenavir, Hint kenaviri filan birçok takım bitkiler yetiştiriyorlar. Boylu postu bir şeyler oluyor. Onlardan e, bir şeyler çıkartıyorlar falan. Ne çeşidi de olursunuz ister toz olsun, ister bitki olsun ister su olsun ister katı madde olsun yediği zaman, içtiği zaman kokladığı zaman kafayı karıştırıyorsa, sarhoş ediyorsa hepsi haramdır İslam'da hepsi haramdır Efendim? Ha, çok güzel bir soru sordu sahibi hane kardeşimiz evin sahibi Efendim, şimdi madem sarhoş olmak esas binaenaleyh ben acaba şarabı yalasam Sarhoş olmam kadar çünkü yalamaktan caiz mi? Hayır. Çoğu sarhoşluk veren bir maddenin azı da haramdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yok hocam ben e, efendim, sarhoş olacağı kadar içmiyorum. Bir kadeh atıyorum, aa, keyfimi buluyorum. Öyle şey yok. Yani sarhoş olmasa bile haramdır. Çoğu sarhoşluk veren bir şeyin damlası bile gene haram olur yani o da caiz değil. Bunu da beyan etmiş peygamber efendimiz. Ma eskere kesiru fekaliduhu haram. Çok sarayış gerişin, şey, sarayış vermeyecek miktarda azı bile haramdır. Ve hepsinden kaçınması lazım. Biliyorsunuz büyük günahlardan birisi içki içmektir. İslam'da efendim içkiden sakınmak lazım. Ve içki hakkında dinimiz peygamber efendimizin hadis-i var. Efendim buyurmuştur ki el Elhamru Ümmül Habaif Bütün pisliklerin, hapis şeylerin Pis şeylerin kaynağıdır, içki Anasıdır Yani bütün kötülükler ondan doğar Sarhoş olur adam kavga eder Sarhoş olur, arabayı çarpar Kaza yapar Sarhoş olur, karısını döver. Sarhoş olur, çocuğunu camdan atar Balkondan atar Sarhoş olur, bıçağını çeker Sarhoş olur, efendim Geçen gün bir polis vardı televizyonda, efendim tabancayı eline almış, başbakanlık önüne gelmiş, efendim tabancayı elinde. gazeteciler de oralarda çok dolaşıyorlar, hemen almışlar televizyoncular, efendim görüntüye öldüreceğim kendimi diyor. Polis arkadaşları böyle yanına yanaşıyorlar, yapma etme, ikna etmeye çalışıyorlar falan, geri gidin diyor, çekelim diyor. Tabancayı şakağına dayıyor, efendim yaklaşanları oturduğu yerden kalkıyor. Sen oradan git diyor filan. Sonra böyle heyecanla bize seyrediyoruz. Çünkü çekmiş televizyoncular. Sonra trak Çekti tabancayı. Güplü devrildi. Bizim hacı arkadaş fark etti. Havaya attı dedi. E dedim niye devrildi o zaman? Türkiye devrildi. Yani buraya şeye varken yani bir trak diye bir ses çıktı. Ben dedim, devrildiğine göre herhalde beynine girdi, öldü hemen. Hayat dedi, ben fark ettim dedi, o kadar kalabalıkta. Hakikaten de hemen başına üşüştüler, öldürdü ya adam kendisini, tuh, vah, filan derken baktılar havaya ateş etmiş, yaralı bile değil dedi şey. Ee, ama niye devrildiyse, sarhoş kafası işte. Herhalde meslekten filan atarlar o rezaletten sonra. Tahminen. <gülüyor> <gülüyor> Evet, sarhoş kafayla belki böyle bir şey de olmuştur. Yani herhalde ben artık öldüm falan diye düşündü kendisi. Herhalde rezalet. Yani sarhoş ağaca sarılır, çamura düşer, efendim çok çözümün şeyi olur. Bütün kötülüklerle anası Her türlü kötülüğün kaynağı. İslam bunu yasaklamıştır. Azını da yasaklamıştır. Çoğunu da yasaklamıştır. Bundan kaçınmamız gerekiyor. Tabii büyük belalardan birisi buralarda şimdi. Çocukların uyuşturucu alışkanlığıdır. Bu Dış ülkelerde çok felakettir efendim. Onları oradan vazgeçirmek için ne yapmak gerekiyorsa efendim, her türlü bir teşkilat kurup her türlü çalışmayı yapmamız lazım. Burada şey yapıyormuş yani hastayım. Bir şey yapacağım, hasta olacağım, efendim krize gireceğim falan deyince az miktarda Allah koyuyor. İyi dinleyelim, bize bir şey öğrenelim. Hafif, bir bir kahvede kullanmak lazım. Bir kahvede. çok, lazım. Gitmiş şöylelerde. Çocuklarımızı koru nasıl koruyacağız? Allah yardımcımız. Yani İslam'dan başka imandan başka bir kurtuluş çaresi yok. bu Allah korusun yar Rabbim sen çocuklarımızı temiz yetiştirmeyi nasip et. Buna izin kendisinin de muhafaza ediyor ama ne kadar çok izin verirsin Evet. evet. gözünü. Sonra bu öyle değil işte. Damlası bile haram. Şey yapmayacak. Mesela su da hiç efendim içki sokulmuyor. Yasak ve pasaportlara yazmış. Eee içki sokulmaz. Şeyin cezası ölümdür diye, uyuşturucunun cezası ölümdür diye pasaportta şey var. Öldürüyorlar, kesiyorlar. Evet. Diğer bir hadis-i şerif. İnne minel beyanit sihran. Fe izâ talebe ahadukum min ekihi haceten, fe la yebde bil midhati, fe yakta'a zahrahu Abdullah İbni Mesud'den rivayet edilmiş. Bu konu, konu biraz tabii değişiyor dedim. Değişecek. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki konuşmada büyü vardır. Bazı konuşmalar büyüleyicidir. Yani sihirli gibi tesir eder insana. Konuşmada şey vardır büyü vardır. Sizden biriniz bir arkadaşından bir şey isteyeceği zaman onu medhetmekle başlamasın işe. Sen aksansın kaplansın, bir tanesin, eşin yok, bilmem ne vesaire filan. Tilkinin kargaya medhetmesi gibi Rafanta'nın masallarında e, ö, ö, övmekle başlamasın sözü. Feyyakta da rahul. Böylece yani onu mahvetmesin. E, şeyini, e, sırtını kesmesin yani. Sırtını kesmek diye tabir ediyor. Efendim sırtını belini kırmasın, sırtını parçalamasın, kesmesin. Çünkü böyle yüze karşı övmek efendim, iyi değil. İslam'da makbul bir şey değil. efendim, Meddahlık deniliyor, dalgavukluk deniliyor. Kişi bu övmelerden kabarıyor. Vay be, ben neymişim meğerse falan. Böyle olduğumu da bilmiyordum, bu kadar olduğumu da bilmiyordum falan. Efendim şişiyor kabarıyor ondan sonra etrafa tafra satmaya başlıyor caka satmaya başlıyor Çeşitli efendim şeyler oluyor efendim, yani sakin olmak lazım haktan fazlasını söylememek lazım hatta iyi arkadaş arkadaşa hatasını kusurunu söyler kardeşim ben seni çok seviyorum senin şöyle bir kusurunu görüyorum acaba yanılıyor muyum bunu yapmasan daha iyi olmaz mı Peygamber Efendimiz böyle yapmayı yasaklamış yapması olmaz mı? Mesela diyelim ki şu anda aklıma geldi. Bazıları böyle çat, çat, çat, çat, parmaklarıyla böyle mesela şey yapar. Beni çekince yapar, bazılarının parmakları. Seviyor onu. Adet edilmiş çat çat yapar. Peygamber Efendimiz diyor ki şeytan tespihidir. Yapmayın bunu diyor. Mesela birisini gördük mü yaptığını. Diyeceğiz ki yapma kardeşim bu makbul bir şey değilmiş. Şeytan, şeytan tespihiymiş. Veya birisi böyle yüzü koyun yatmış yere Peygamber Efendimiz diyor ki kalk böyle yüzü koyun yatmış yere Peygamber Efendimiz diyor ki kalk böyle bu şeytan oturuşudur cehennemliklerin yatışıdır böyle yüzü koyun böyle yatmasını şey yapıyor yani hakkı söylemek ama diğer bir hadisi şerife geçiyoruz İnne, men hafaza ala ha ula is salawatil, xamsil mektubatil, fi cemaatin kâne, evvelle men yijuzu alat sırati kelberkin la mi'ah ve haşerahullahu fi evveli zümretin min esabikin ve kâne lehun fi külle yem mülailatin hafaza aleyhinne ke el elfi şehidin kutiliu fî sebilillah Allahu ekber. Ebu Hüreyre ve İbn-i Abbasu radıyallahu anhuma'dan efendim beraberce herkeste rivayet etmiş bir hadis-i şerif. Çok müjdeli bir hadis-i şerif. Tam da hane sahibi kaçtı? Ne? Çaya. Su katılıyor. Su katmak, ben de bir şeyin içine koyacak sandım. Yani Buraya su getirmeye su katmak mı dersiniz siz? Sizin yanında Su katmak deniliyor. Katmak, bir şeye ilave etmek diye kullanırız biz. Çok müjdeli ya, gelse de vada o da alsa müjdelik. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bu hadisi şerifinde, çaymayı bu istemeyiz ya. Siz bizim sözlerimizi şey yapın daha iyi. Efendim, peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Hiç şüphe yok ki, men hafaza ala ha ula selavatil hamsil mektubatı cemaat. Kim şu Allah'ın Müslümanlara farz kılmış olduğu 5 vakit namazı cemaatle kılmaya devam ederse mescit yapmışsınız. Mescitle ilgili bir hadis-i şerif çıktı. Kim şu Allah'ın Müslümanlara yazmış olduğu farz kılmış olduğu 5 vakit namazı cemaatle kılmaya devam ederse. Şimdi bir şey kıldık, akşamı kıldık, gerçeği kaçırdık değil mi? 11 geçiyor. Yapmayacaktık bu işi. Ayarlayacaktık işi. Neyse kaçtı. Kim bu 5 vakit farz namazı camide, cemaatle kılmaya devam ederse hafaza, yuhafız, muhafız zaten devam etmek demek. Allah muhafaza etsin diyorlar. Yanlış. Allah böyle yapmaya devam etsin demek. Allah korusun demek lazım. Allah Allah'ın muhafaznayı Allah muhafaza etsin sanıyorlar. Allah hıfz etsin demek. Allah muhafaza etsin demek. O işi devam ettirsin demek. Lazım. Muhafaza devam manasına gelir. Men hafaza ala haula is salavatil hamse'l mektubat. Bu 5 vakit farz namaza kim devam ederse, devamı aksatmazsa. Nerede fi cemaat Cemaatle kılma burada değil. Efendim camide cemaatle kılmaya devam ederse. Ca ne? Evvela men yecuz ala sıratil kelbe ke lami. Kıyamet gününde Sırat Köprüsünü şimşek gibi geçenlerin ilklerinden olur. Biliyorsunuz Sırat Köprüsü var, cehennemin üzerinde. Bu köprüden insanlar geçecek cennete öyle varacak. Bu köprüden kimisi bir şimşek çakışı gibi çakıp geçtiği gibi o kadar hızlı geçecek cennete. Doğru cennete. Kel barqlı lami parıldayan bir şimşek gibi geçecek, kimisi. Kimisi koşarak geçecek, kimisi uçarak geçecek, kimisi yürüyerek geçecek, kimisi emekleyerek geçecek, kimisi sürünerek geçecek. Sırattan geçişler farklı farklı olacak. Kimisi de geçmek isterken cehennemin çengelleri takılacak ve onu aşağı düşünecek. Geçmek isterken Allah geçirmeyecek, cehennemin çengelleri takılacak, cehenneme düşecek cehenneme ateşlerin içine düşecekler yanma başlayacaklar cehenneme bir düşende milyonlarca sene yanmadan çıkmıyor hesapladık onun bir hadis-i şeriflerde ipuçları var hesapladık bilmem kaç milyon sene yanmadan çıkmıyor düşen en erken onun için en iyi çare iyi müslüman olup cehenneme düşmemeye çalışmak. Şimdi bu 5 vakit namazı cemaatle camide devam eden bir kimse sıratı yıldırım gibi geçenlerin ilklerinden olur. Bu çok büyük. Onun için bir yerde mescit yoksa mescit yapmak lazım. Mescit varsa mescitte 5 vakit namazı kılmaya çalışmak lazım. 5 vakit namazı mescitte kılmaya çalışmak lazım. Daha müjdesi ne var? وَهَشَرَهُ اللّٰهُ ف۪ي اَوْوَلِ زُمْرَةٍ مِنَ السَّبِق۪ينَ Ve Allah onu ets-sabikîn zümresinin ilklerinden yazar. Yani cennete ilk girecek sabıkîn zümresinden yazar bunu Allah. O da bir öncelik yani, <gülüyor> Müslümanların en önde gelenlerin arasına yazılıyor. وَكَانَ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ هَافَذَا عَلَيْهِنَّ Bu beş vakiti camide kıldığı her gün ve gece için bu kişiye ecir mükafat ne kadardır? Ki Ecri i elfi şehidin bin şehit sevabı verilir. قُتِذُوا فِي سَبِيدِ Allah yolunda savaşırken öldürülmüş bin şehit sevabı kadar sevap verilir. Her gece ve gündüz. Buna Abdullah ibn Abbas... E, Bu Hüreyre radıyallahu anh duymuşlar, peygamber efendimizden rivayet etmişler. İmam Tayalis'i almış. az ve muhterem kardeşlerim, namaz kılmak çok önemli. Şimdi iki, bir kere Müslüman'ın namaz kılması lazım. İlk iş namaz kılmak. Namaz kılmayı, kılan dinini doğrultmuş olur. Namaz kılmayan dininin direğini kırmış Çadırı üste çökertmiş olur, diyor Peygamber Efendimiz. Çadırı yıkmış olur. Çadırın orta direğini kırdı, çadır aşağı çöktü gibi. Yani çadırla anlatıyor. Bir kere beş vakit namazı kılması lazım. Eğer bir Müslüman namazı kılmıyorsa ne olur? Peygamber Efendimiz Miraç'ta Cebrail Aleyhisselam'la gezerken bir adam gördü. Elinde kocaman bir kaya, Önki adamın kafasına götürüp bu kayayı patlatıyor. Bütün hızıyla kayayı vuruyor. O vurulan adamın beyni parça parça yerlere saçılıyor. Sonra gene Allah'ın işi kafa tekrar eski haline geliyor. Çünkü cehennemde azap tekrar eder. Cehennemdeki azaplar nedir? Bir defa olup bitmez. Mesela adam yandı yandı ölür kurtulur. Böyle şey yok. Dünyada mesela Yangında yanma babşadı adam elbiseleri tutuştu yandı plan bir dakika içinde devrildim bitti. Öldü bitti değil mi? Öldüm bitti. Cehennemde yanınca la yuqta aleyhim feyamut. Ölmek yok. Külleme ne diyececükülür hümbetten ne gayrı hal yezül azap. Derileri yandıkça, kemikleri, etleri yandıkça yenilenir ki yeniden yansın yeniden azap çeksin. Diye. Allah azabı tazil etmek için yanan azalarını tekrar yeniletip yeniden bitirir, yeniden yanar. Bu adamın da kafası parçalanıyor, yeniden meydana geliyor. Kafası yerine geliyor, bir daha vuruyor, gene parçalanıyor, mahvoluyor. Bangır bangır bağırıyor, büyük işkence, azap. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'a sordu, dedi ki, Ey benim kardeşim Cebrail, bu ne haldir? Bu, bu adamın ne suçu var da bunu böyle başına bu taşı vurarak cezalandırttırıyor Allah diye sordu. Dedi ki, Ya Resulallah, bu adam dünyadayken namazın farz olduğunu bildiği halde namaz kılmayan bir kimseydi. Bu kafayı da mı bildiğinde kılmadın diye onun için kafasına böyle taşla vurularak azap veriliyor diye Cevap verdi Cebrail Aleyhisselam. Bu hadis-i şerif İmam nevevi'nin riyazu ı Salihinin de vardır. Salih hadislerdendir. Yani namaz kılmamak çok büyük bir şey, felaket. Ahirette cezası çok büyük. Namazı kılacak. Namazı evde kılabilir, dağda kılabilir, tarlada kılabilir, iş yerinde kılabilir. Mecburiyet varsa adam işinden çıkamıyor, iş yerinde kılacak. Okulda, koridorda kılacak. Tarlada Efendim vakit girdi diyecek, ağacın altında kılacak filan. Ama imkanı varsa camide kılacak. Eğer bu beş vakit namazı camide kılarsa bir insan, o zaman ne oluyor mükafatı? Efendim, bu hadis-i şerifte ilk mükafatı ne oluyor? Beş vakit namazı camide kılmaya devam eden bir insanın ilk mükafatı ne oluyor? Sırattan yıldırım gibi geçenlerin ilklerinden oluyor. O sırat köprüsünden geçmek kolay değil. Bir de karanlık olacak. Onu unuttum. Sırat köprüsü karanlık olacak. İnsanların ameli salihi dünyada işlediği güzel işler sırattan nur olacak. Önünde, arkasında, sağında, solunda nur olacak. Nuruğum yesa, beyne ve beimanihim. Sağında, solunda nurlar olacak. Yolunu görecek, öyle geçecek mümin insan. Kafir yolunu göremeyecek sıratta. Devrilip gidecek şeyler. Yani o tarafı da var. Muhterem kardeşlerim. Bunları bilince insan tüyleri diken diken oluyor. Beş vakit namaz kılanın, camide kılanın, cemaatle kılanın ilk mükafatı nedir? Sıratı yıldırım gibi geçmek. Hiç bu sıkıntılar yok. Fırt öbür tarafa geçti. Hiç sıkıntı yok. Uçağa biniyor hop hacca gidiyor. Eskiden altı ay sürermiş İstanbul'dan şeye gitmek. Hacca gitmek. Çöllerde ve sıkıntılar çeker. Ne? Nice insan ölürmüş. Ayakları patlamış. Biz şimdi üç saatte, üç buçuk saatte Alçya gidiyoruz mesela. Ey, sıratı yıldırım gibi geçmek, cehennemden yıldırım gibi kurtulmak ne kadar güzel bir şey. Onun için beş vakit namazı kılmak lazım bir. Efendim Allah'ın sevdiği ve çile güzel bir şekilde kılmak lazım. Ondan sonra cemaatle kılmak lazım. Hangisini? Saravatül Hamsul Mektubat. Allah'ın fazlaldı beş vakit namazı farzlarını, sünneti evde kılsın, camiye gitsin, farzı kılsın, dönsün. Tamam, yeter. Ama tabii şimdi artık beklemiyorlar. E, sünneti evde kılıp da camiye gelen insan yetişsin diye. Onun için ezan okunmadan camiye gidip, sünneti de orada kılıp, farzı kıldıktan sonra eve gelip öteki namazları evde kılabilir. O da evi nurlandırdığı için iyidir. Evde kılınması da iyidir. Ama farzı cemaatle kılmak lazım hiç olmazsa. Farzı cemaatle kaçırmamak lazım. Farzı cemaatle kılarsa bir insanın sevabı ne kadar olur? Yani bir kere sıratı yıldırım gibi geçenlerden olur. Sonra Müslümanların üstün zümresine yazılıyor. Sabikun yani öncelikli zümreye yazılıyor. Sonra ne oluyor? Üçüncü mükafatı o namaza camide devam ettiği her gün ve gece için Efendim, Allah yolunda şehit olmuş bin şehit sevabı veriliyor. Kaçamamak lazım. Şu camiyi şenlendirmek lazım. Şu caminin tıklım tıklım dolu olması lazım. Bu hadis-i şerifler bilinse efendim, tıklım tıklım dolar acaydı. Perşembe günün namaz kılmak sevaptır diye biliyorlar. Perşembe gecesi kalabalık oluyor. Yarın bak daha kalabalık olacak. Bildiler mi? Yapıyorlar. Cuma günü sevap doluyor. Ama bilmedikleri zaman ihmal ediyorlar. Mesela öbür tarafta Galatasaray maçını seyrediyor. İçeride namaz kılmaya gelmiyor. Halbuki gelse namaz kılsa, dua etse belki Galatasaray bu duanın bereketiyle yenecek karşısındaki takımı. Yani onun gönlü de olacak belki. Ama şey yapmıyor. Evet, bu çok mühim bir hadis-i şerif. E, camide kılarsa namaz ne kadar olur? Evdekinden 27 kat fazla olur. Mahalle mescidinde kılar Cuma namazı kılından bir camide nasip olur kılarsa, çünkü eskiden mahallede mescitler, namazgahlar vardı. Orada hem mahalleli toplanıp namazı kılıverirdi. Evine giderdi. Efendim bizim mesela burası namazgah gibidir. Burada cuma kılınmıyor. Değil mi? E biz burada toplandık filan. Belki mesela burasının üstünde ev olmasaydı burayı vakfımızın yeri yapsaydık burada mesela hep toplanacaktık. Namaz kılacaktık belki. Evet. Öbür tarafta kiralık yerde bir ara yaptığımız gibi olacaktı belki. Efendim Burada 27 kat sevap. Cuma namazı kılınan yerde kıldı mı sevap 50 kat. Evet. Bir hadis-i daha söyleyelim. Şeyi bitirelim. Dersimizi bu sayfadaki. Peygamber Efendimiz bu sonuncu okuyacağım hadis-i şerifte buyuruyor ki İnne mine serefi en te'küle külle meşte heyte Ebu bu da вот Ebne Abdülber Hulvani Han (r.a.) tarafından rivayet etmişler bu hadisi ki Efendim israf haram İslam'da biliyorsunuz. İsraf yok. İsraf haram. Efendim diyor ki bu hadiste Peygamber Efendimiz her iştaha duyduğunuz zaman yemek yemek de israftandır. Diyor. Şimdi kardeşim elini tutuyorum. Midemiz biraz rahatsız olduğu için Hemen biraz bir şeyler atıştırıyoruz. Çünkü gaz yapıyor, bilmem ne yapıyor falan diye hastalık sebebiyle. Fakat Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her arzu ettiğin iştaha duyduğun zaman yemek de israftan sayılır. Biraz tutacak. Yani her nefsinin istediğini vermeyecek. Nefsine biraz hakim olacak. Nefsini biraz terbiye edecek. E, nefis her istenenin yapılmasına alışırsa, Şımarır ve engellenemez. Dizgin gemi azı almış bir at gibi olur. Gemi azıya almak ne demek? Dişinler arasına sıkıştırıyor at. Gemi, gemi e, burası gelmiyor. Et gel. dişin arasına aldığı zaman e, çektiği zaman acımıyor şeyleri. Ağzının kenarları o zaman koşturup gidiyor. Gemi azıya almak yani azgınca gitmek demek. O manaya geliyor. İnsanın nefsi içi içi içindeki nefsi her şeyi verile verile şımarır, azgınlaşır. Onun için onu biraz bir şey vermemeye, istediği zaman vermeye, istediği zaman vermemeye, söz dinlemeye alıştırmak, terbiye etmekte gerekiyor. Nefsin terbiyesi efendim, insanın iyi bir insan sahibi, bir insan olabilmesi için çok önemli. Allahu Teala Hazretleri bizlere nefsimizi terbiye etmeyi nasip eylesin. Nefsimizi şımartmadan efendim müslüman bir nefis yaparak edepli bir nefis yaparak, mutmeinle nefis, raziye merziye, safiye, kamile, öyle güzel nefis olup, efendim, öyle terbiye edip yaşamayı nasip etsin. alan iyi kul olmamızı nasip etsin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak, yüzü ak, anlı açık varıp, cennetiyle, cemailiyle müşerref olmayı nasip eylesin. Bir hürmeti esma hüsna, resmihil azam ve bir hürmeti habibihil müşteba, ve ibadihil evliyail mukarrabin ve bi hürmeti esrar ve suratil Fatiha Açık. Burada çalışıyorum. Şimdi bu dediğiniz mesele zaman denilen esrarengiz varlığın mahiyetiyle ilgili. Zaman dediğimiz şey ne? Bilimsel olarak izahını yapmaya çalıştığı zaman avunlar zorlanıyor. Hatta büyük fizikçiler yani istıwatta olan insanlar değil büyük, büyük fizikçiler Einstein, Manstein filan gibi. insanlar efendim şeyin zamanın da izafi olduğunu söylüyor. İzafi. İzakiye teorisi var ya. Hani relativite yani görecelik şeyi diye. Zamanın da izafi olduğunu söylüyorlar. Hatta fizik bakımından belki mantık bakımından anlayamazsınız ama fizikle ispat ediyor ki senin gökte şu olay, şu olaydan sonra oldu diye gördüğün bir olayı başka bir gözlemci ikinciyi birinciden önce olmuş gibi görebilir. Yani zaman biraz izafi bir şey. Bu bir. Ayrıca e, Zaman tüneli filan diye bir şeyler görüyoruz. Ya, televizyonlarda vızız geriye gidiyor, sığır ileriye gidiyor filan. Şimdi e, ve allah Teala Hazretleri biliyorsunuz, alemlerin Rabb'ı e, duydunuz, biliyorsunuz ki her şeyi bilir. Ve öyle bir küllü şeyin her şeyi bilir. Olmuşu da bilir, Allah olacağı da bilir. Yani onun için yani zaman bahis konusu değil. Zamanın Evvelinde bile, sonrasında bilir, dışında yani allah Teala Hazretleri. Onun için allah Teala Hazretleri Resulüne ilerideki bir zamanda olacak olan şeyi Resulünü ileri götürüp gösteriyor. Evliyasına da gösteriyor. Evliyasına da böyle zaman bakımından bir takım ilginç e, kerametler vermiştir. Efendim, bastı zaman derler. Efendim, bazı böyle keramet şeyleri vardır, türleri vardır, çeşitleri vardır. Onlara da öyle şeyler nasip ediyorlar. Onlar da ileriye dönük, geriye dönük şeyleri görebiliyorlar. Küçük bir zaman aralığında çok olayı yaşayabiliyorlar. Bir zamanda hem orada hem orada bulunabiliyorlar. Mantığını kabul etmediğim için. Şimdi bunu anlatayım ben size. Yani olmuş olaylardan anlatayım da. Oradan biraz şey yapın... Benim ho hocamdan önce... Kim vardı? Abdullah Hoca vardı. Bu Ramizül Ahalisi... Sevdil Meceri var ya... O Abdülaziz Pekin Hoca vardı. Bizim hocamız kim? Mehmet Serhat Hoca. Sizin hocanız ben. Benim hocam Mehmet Sahil Kotku. Mehmet Sahil Kotku'nun arkadaşı, tekke arkadaşı Abdülaziz Hoca vardı. Ondan önce Hasip Hoca vardı. O da tekke arkadaşı. Bu üçü arkadaş. Eşit, hepsi şeyler. Hegirdağlı Mustafa Feyzi Efendi'den feyze almışlar bunlar. Ama bizim hocamız tekkeye daha önce gelmişti, hakikatenin. Bunları tekkeye o getirmiş. Hasip Efendi'yi ve Abdülaziz Efendi'yi. Fakat bunun ömrü daha çok olacağından Efendim, Allah'tan Hasip Efendi Şeyhliği önce yapmış. Aziz Efendi ondan sonra yapmış, hocamız en sonra yapmış. Ama onlardan kıdemli onlardan evvel, onlardan sonra. O arada onlar da Şeyhlik yaptı gittiler. Şimdi o Hasip Efendi iyi babam görmüş. Ben görmedim. Ben Aziz Efendi'yi de gördüm. Nahnar Zeyn Kocu Efendimiz'i de gördüm. Efendim, O benim kayınpederim ve hocam efendim, Uzun zaman beraber olduk ama Aziz Efendi'yi az hatırlıyorum çünkü ortaokul terbiyesiydim çok gitmiyordum. Ondan Evet ki Hasip Efendi ben bilmiyorum. Babam arkasında namaz kılmış biliyor yani şeyde Şehzadebaşı Caminin önünde bir yol var vefat doğru giden onun köşesinde bir Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Medresesi var böyle Şehzadebaşı Camii'nin öndeki türbeler geçip de böyle vefa bozuluşuna doğru giden bir yol var orada. Çadde Köşede Sebil var. O işte İbrahim Paşa Medresesi Sebil'idir. Nevşehirli damat İbrahim Paşa medresesidir o. Onun içinde o, cami var. Mescid var. Orada imamlık yapar boğaz verilmiş. Bu, bu hadis kitabını filan okutulmuş. O Hasip Efendi. Şimdi o Hasip Efendi'nin de Evliyaullah'tan olduğunu biliyorum ben. Hasip Efendi'yi görmüş olan yaşlı bir amca vardı. Esraf Hastanesi müdürü, ileri müdürüydü. Onu ziyarete gittik bir bayramda, Şükrü dedim ben, Hasip Efendi sen tanıyorsun, şunun bir gördüğün kerametini anlat da öğrenelim dedim. Hasip Efendi sordum. O görmüş. Bu sorduğun kimse de, Kale gibi sağlam bir Müslüman amcaydı. Nur içinde yatsın, böyle aksakallıydı, şeydi. Ee, örfü idare, çık, sokağa çıkma yasağı koyduğu zaman filan hiç aldırmaz yürür camiye gelir namazı kılar gider. Böyle bir şey kimseydi yani 3-5 durak ödeden gelir giderdi. Polisler birkaç zaman yakalamışlar hiç ağabeysin demezdi yani. Böyle bir sağlam insandı. O anlattı. Şimdi hikayeyi ben de size anlatıyorum. Yani niçin anlatıyorum? Bu zaman dediğimiz işin biraz acayipliğini anlatmak için anlatıyorum şimdi bunu. Daha bir şey daha anlatacağım. Arkadaşlar i̇ki hikaye anlatacağım. Hadisler bitti. Şimdi iki olmuş şey anlatacağım. Bir tanesi kesin olmuş. Ötekisi de yani onu kulaktan duydum. O da ibretli bir şey. Şimdi bu hasip efendinin pazar günü öğleyip o camide Mevşehir Damar İbrahim Paşa Medresesi'nin mescidinde dersi olmuş bizim bu kerametini sorduğum hocanın kerametini sorduğum dervişi Şükrü amca'ya arkadaşı Şükrü amca üç kişi. üçü bir olmuşlar. Adil Fehmi'ye bir bizim ezik bir e, şey var gene ihvamızdan. Otomobil açıkçası araba filan çok az da ama Zengilde onlar arabası varmış. Evet hep Şükrü katılıyor. O zaman arabası olan nereden insanlardan? Bu bizim Fatikçi Şükrü amcayı aldı. İki kişiler yanında, şeye gitmişler. Bakırköy akıl hastalıkları hastanesine gitmişler. O zaman Bakırköy akıl hastalıkları hastanesine gitmek çok zor. Trenle gideceksiniz Bakırköy'e. Ayırma hasta tutacaksınız. Sizi hastaneye götürür. Uzak. Bu bunun da arabası var. Dağutpaşa Kırkçıkası yolundan, Edimli yolundan eski E5 yok, E6 yok. Oradan bunları götürmüş. Pazar günü orada bir ihvanda Hilmi Hoca birisi hastalama tepare görsün diye yatırmışlar. Bakır bir akıl hastalıkların hastanesine. Onu ziyarete gitmişler. Bu Mahmutpaşa Camii'nin imamıydı bu. Hilmi Hoca. kadar e, da tanıyorlar. İhvandızı hastalandı. Hadi şöyle bir geçmiş olsun gidelim diye gitmişler. Şimdi girmişler. İlmi Efendi iyi. Yatağında böyle oturmuş. Konuşmuşlar biraz. Ondan sonra çıkmışlar. Bu Şükrü amca. Onlar arabayı ısı ile götüren Adil Bey. İkisi de küçük. Uçlar koridorun şeyinden uzağa öbür ucundan dönerken bir de bakmışlar ki İlmi Efendi'nin Kovuşuna Hasip Hoca giriyor, Hasip Hoca Efendi giriyor. Aa, Hoca Efendi de ziyarete gelmiş. Ders yapmadım acaba? Demişler. Pazar günü ders saati, Hasip Hoca da oraya gelmiş, Hasip Hoca Efendi. Hacı Hasip Efendi, Hazretleri. Görmüşler kabıdan girdiğini uzaktan, orada beklemiş. Hocamız Hocamıza çıksın da, dönüşler, arabamızı alalım, kolayca götürebilirler diye. Beklemişler, beklemişler, beklemişler. Kapıya bakıyorlar, kapının önündeler. Çıkmamış. Açmışlar kapıyı. Yani hoca orada niye o kadar uzun kaldı diye. Bilme efendi bakmış onlar. demiş. E, i̇çeriye e, Hazif efendinin girdiğini gördük. Bekliyoruz. Niye çıkmadı diye ama burada yok. Evet demiş. Geldi beni ziyaret etti demiş. Gitti demiş. Kapıdan berk diyorlardı. Başka bir çiçek yeri. Allah Allah. Yalnız kapıya bakıyorduk. Bu kapıdan mı çıktı? Pencereden olmaz filan. Pencereden girecek değil de. Efendim. Hastaneden çıkmışlar. avluya bakılmışlar bilmem ne kadar yok. Bu ne iştir? Atımları almamış. Arabaya binmişler gelmişler. Nevşehir'in e, damat İbrahim Paşa Melih Reste'sine. İçeri girmişler. Bakmışlar, cemaat oturmuş, Hoca Efendi'de kürsüde, bu bizim okuduğumuz şu kitabı okuyor. Hadis kitabını okuyor, bu bizim geleneksel ders kitabımız. Bizim tekkeler bu okunur. Onlar okumuş, ben de okuyorum, benden sonra da okunacağım inşallah. Şimdi, yanındaki arkada dikmişler demiş, Hoca Efendi ne zaman geldi ya? İşte, Hasarete gördüler ya. Hocam ne zaman ya, ne zaman başlamış? Şaşırmış bir şekilde bakmış. Ne zaman başlayacak demiş, namazı kıldırdı, namazdan sonra o da bulaştı. Başladı, devam ediyor o zamandan. Yani bir saat, bir saat, bir saat oldu falan, neyse yani. Allah Allah. Şaşırmışlar. Hoca Efendi hem burada namazı kıldırmış, hem oturmuş bu hadis devam ediyor. Hem de bunlar o arada hastaneye gitmişlerdi. Orada Hilmi Efendi'yi ziyaret etmiş. Hem burada vaaz veriyor hem orada Hilmi Efendi'yi ziyaret ediyor. Bu ne biçim işler? Aynı zamanda iki yerde birden olmak, iki işi birden görmek. Hilmi Efendi evet hocamız geldi efendim geçmiş olsun dedi demiş. Bu da evet cemaat de söylemiş ki evet şeyden beri efendim Öğrenemezdi, kıldırdı. O zamandan beri bazı devam ediyor. Bu ne biçim iş? Bizim aklımız ermez. Nedir bu? Keramet. Bak, iki yerde bulunduruyor. Allah, Evliyasını, sevgili kulumu iki yerde bulunduruyor. İki işi birden yaptırıyor. İki işi de yaptırdı, daha çok işi de yaptırtın. Biliyorsunuz tarih kitaplarının yazdığı bir kerameti hatırlatıyor bu. Emir Sultan e, burada ulu caminin yapıldığı zaman. İlk verdi. Ondan sonra e, Cemal çok sevdiği için kendisini ne yaptı? Kapının önünde durdu. Çıkan Cemal elini öptü çıktı. Ulu caminin bir sağda kapısı var. Bir solda kapısı var, bir arkada kapısı var. Her kapıdan çıkan hoca efendinin elini öptük dediler. Öyle çıktı. Birisi dedi ki ben, e, ya ben de, e, batı kapısından çıktım. Hocamız oradaydı elini öptüm. Doğu kapısından çıkan dedi ki, hadi oradan öyle şey olur mu ya, yani bizim kapıdaydı, ben elini yaptım. Arka kapıdan, kuzey kapısından çıkan dedi ki, Hoca Efendi oradaydı, ben oradaydım. Üç yerde göründü, Emir Üniversitesi'nde. Tarih kitapları yazıyor bu. Böyle şeyler, yani işin, bu zaman denilen şeyin, Esra'yla İngilizce'yini gösteriyor. Tamam mı? Bir hikaye daha anlatacağım. Bu da çok hoşuma gidiyor benim. Ee, bunu bana bir yaşlı ihvan anlatmış. <Gülüyor> Dün gece yine bir yandaydı. Efendim. Dervişin birisi. Bu biraz şey, menkabe. Yani bu tekisi olmuş bir olan. Bunun içinde ibretli şeyler var. Onun için anlatıyorum. Şimdi birisi tekke'de hizmet ediyormuş. Eskiden dervişler tekke'de hizmet ederlerdi. Ben evet. Sonra olgunlaşınca halimse.